şeytan-ı ricim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ve etbâihi ecmeîn. Aziz Adanalı kardeşlerim, biliyorum içinizde başka yerlerden gelenler de var ama Adana'da konuşuyorum. Adanalılara konuştuğumu zannediyorum. Öyle konuşacağım. Benim sevgim neyi ifade eder bilmiyorum ama inanın ben sizleri çok seviyorum. Allah kendisi için sevenlerden etsin. Niçin sizi seviyorum? Onu söyleyeyim. Çünkü siz ...asıl sevilmesi gerekenleri seviyorsunuz. Öyle bir heyecanınız, aşkınız var ki... ...ben kaç kez Adana'ya gittim, geldim bilirim bunu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam denince... ...yürekleri kıpır kıpır olan kardeşler var şu anda. Sahabe deyince heyecanlananlar var burada. Madem öyle... Ben sizi sevmeyeceğim de kimi seveceğim. Elbette ki siz onları sevdiğiniz müddetçe ben de sizi seveceğim. Allah kendisi için sevenlerden etsin bizleri. Allah'a hamd olsun. Onun Resulüne salat ve selam olsun. Selam olsun bütün müminlere ve Adana'nın medarı iftiharı olan Çetin Topçu ağabeyimize. Allah bu topraklardan şehitlerin sayısını azaltmasın. İnşallah bu bereketli topraklar her daim medarı iftiharımız olan şehitler çıkarsın, şehitler üretsin inşallah. Zor benim için bir o tarafa bir bu tarafa dönmek ama eğer ara ara sizi unutursam kusuruma bakmayın sesim geliyor, süretim gelmese de Sizleri de Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah selam ismiyle muamelede bulunsun inşallah. Bugün Adana'da bir sofra kurduk biz. Bu sofra ne siyer araştırmalarının adınadır, ne Muhammed Emin Yıldırım'ın adınadır, ne de başka birinin adınadır. Bu sofra Hazreti Ebu Bekir'in adınadır. Selam olsun Hz. Ebubekire Bekir'e ve onun gibi Allah Resulü'nün Risaletinin mesajını anlayıp çağlardan çağlara taşıyanlara... Merak ettim şu alkışlamayı bırakın merak ettim. Biz şimdi burada anlamaya çalışacağız. Ben sadece sizin yüreklerinize konuşmayacağım akıllarınıza da konuşmak için buradayım. Onun için birbirimizi alkışlamaya gerek yok. Merak ettim. Dedim ki Adana'nın kelime anlamı ne? Adanalılar bilir mi bilmiyorum ama bilirlerse bilmişlerdir, Bilmezlerse benden öğrenecekler. Osmanlıca tarihi kitaplarda Edene diye gidiyor. Edene şeklinde söyleniyor. Zaten Adanalıların bir kısmından da öyle duydum. Onlar da edene diyorlar. Asıl daha öncesi Andarun diye iki kelimeden oluşan bir anlamı var Adana'nın. Andarun'un anlamı nehrin üzerinde demek. Seyhan'ın yanında üzerinde ya Adana onun için şehir bir nehrin üzerine kurulduğu için böyle bir anlam verilmiş. Ancak benim aziz kardeşlerim ancak biz şimdi Seyhan'ı unutacağız. Ceyhan'ı da unutacağız. Bugün öyle bir nehrin önüne oturacağız ki o nehrin suyu sağnak sağna Kur'an olacak. Öyle bir nehrin önüne oturacağız ki o nehirden su yerine ihlas akacak, samimiyet akacak, nur akacak. O nehir Hazreti Ebubekirdir. Hani izlediniz filmde orada bir cümle vardı ben o cümleyi çok severim. Sahabe sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar, yolunu kaybedenlere yol bulduran nehirler, yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlardır. Biz bugün o yıldızların en parlağını anlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan Önce de birçok peygamber geldi. Kur'an, Efendimiz dahil 25'ini anlatır bize. Hadi biz Üzeyir Lokman Zulkarneyn'i de sayalım, sayı 28 olur. 28 peygamber, Efendimiz dahil. Kur'an onların hayatlarını anlatırken bize bazı mucizelerinden de bahisler açar. Biz Davut Aleyhisselam'ın mucizesini okuruz. Süleyman'ın cinlere söz geçirdiği o sözlerini ayet olarak okuruz. İfriti okuruz mesela. Karıncaya, kuşa söz söyleyip onları ikna ettiğini okuruz. İsa'nın Allah'ın izniyle şifa dağıtan elini okuruz. O neler neler yapmış biz bugün onları Kur'an'da ayetler olarak okuruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da mucizelerle geldi. Mucizeleri inkar edecek değiliz. Elbette ki aleyhissalatü vesselamın hayatında da mucizeler vardı. Zaten bizim kelam alimlerimiz mucizeyi üçe ayırırlar. Hissi mucizeler derler. Haberi mucizeler derler. Akli mucizeler derler. Bu kardeşiniz üç mucizenin de Efendimizin hayatında olduğuna inananlardandır ancak aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir büyük mucizesi var ki diğer bütün mucizeleri gölgede bırakmıştır o mucize Kur'an'dır elde Kur'an gibi bir mucizil beyan varken başka bir şey aramak aklıma ziyan gelir diyen de tam kitabın ortasından konuşmuştur gerçekten de öyledir Kur'an aleyhissalatü vesselam efendimizin en büyük mucizesidir peki kardeşlerim düşünün Kur'an'ın neyi mucize neyi mucize derseniz alacağınız cevap bir tane olmaz Kur'an'ın nazmı mucizedir Kur'an'ın belagatın mucizedir. Kur'an'ın evrensel niteliği mucizedir. 6. yüzyılda Mekke'de, Medine'de bir Arabı ikna eden ayetler, 21. yüzyılda Adana'da, İstanbul'da bir Türkü, bir Kürdü, bir Lazı ikna ediyorsa bu bir mucizedir. Bu da değil. Daha neler neler var. Ama Kur'an'ın bir mucizesi daha var. Nedir biliyor musunuz? İnsanı değiştirme ve geliştirme potansiyelidir. Niye korkarlar bizden? Neyimiz var bugün bütün İslam ülkelerini alt alta koysanız. Bugün Müslümanlar askeri alanda dünyayı tehdit edecek bir düzeyde değiller. Bugün Müslümanların elindeki olan nükleer güç bir Kore kadar dünyayı tehdit etmiyor. Bugün dünyanın bütün ekonomisini dikkate alarak konuşsanız bir Çin'in dünyayı tehdit ettiği kadar Müslümanlar tehdit etmiyor. Peki neden korkuyorlar bunlar? Bizden değil, bizim elimizdeki güçten korkuyorlar. Onlar diyorlar ki eğer tarihin bir döneminde Arabistan yarımadasında Kur'an'a ine inanan bir adım bir avuç insan daha dün deve çobanı iken daha dün kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlarken daha dün cahilyenin kendilerine telkin ettiği şeylerle Hayat sürerlerken bir anda Kur'an'a inanıp devrin ve tarihin kaderini değiştirdilerse bir kez olan bir daha olur. Bundan korkuyorlar. Korktukları için de Müslümanlar bugün dünya için, dünyadaki egemen güçler için tehdit unsurudur. Allah korkularını arttırsın. Bizi de daha da onları korkutacak kaliteye vardırsın. Nübüvetin en büyük mucizesi Kur'an. Kur'an'ın en büyük mucizesi sahabedir bundan dolayı. İnsan yetiştirme, insan değiştirme potansiyeli. Sahabenin en büyük mucizesi de Hazreti Ebubekir'dir. Neden Adana Hazreti Ebubekir'i misafir edecek Anladınız değil mi Adana madem ki bu işin ilki oldu bir buçuk sene önce ben geldim size yine bu salonda hitap ettim söz verdim Allah'a yüz binlerce kez şükür olsun ki sözümü tutturdu bana beni size kavuşturdu siz de söz vermiştiniz şimdi o sofraya talip oldunuz. Hazreti Ebubekir sahabenin mucizesidir. Mucize ne demek? İnsanı aciz bırakan demektir. Nasıl mucizedir anlayalım? Hazreti Ebubekir'in doğum tarihi Miladi 573. Efendimizle aralarında iki yıl var. Aleyhisselatü vesselam Kur'an'a muhatap olduğu zaman 40 yaşında Hazreti Ebubekir 38 yaşında. 38 yaşına kadar Hazreti Ebu Bekir'in nübüvvet öncesi bir hayatı var. Onlar, o iki dost, Hazreti Ebu Bekir'i biz sadık dost olarak bakın anlamaya çalışıyoruz. O sadık dost, Efendimiz'i tanıyor. Ancak, ilk sıcak buluşma, tarihe hırful fudul diye geçen, Erdemliler Harekatı diye bizim, ...Türkçeleştirdiğimiz... ...o büyük meselede... ...Hazreti Ebu Bekir'in... ...baba tarafından... ...amcasının oğlu olan... ...Abdullah İbni Cuda'nın... ...evinde oluyor. O günler... ...Efendimiz kaç yaşında? 20 yaşında. Hazreti Ebu Bekir kaç yaşında? 18 yaşında. 18 yaşında... ...Hazreti Ebu Bekir... ...Efendimizi sıcakken... Tanıyor ve o günden sonra dikkat edin, 20 yıl boyunca Efendimizle bir dostlukları var. Bu dostlukları sırasında 20 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir hep bir adım öndedir. Neden? Hazreti Ebu Bekir okuma yazma bilir, Efendimiz bilmez. Kağıdı kalemi hiç eline almamıştır. Hazreti Ebu Bekir büyük bir tüccardır. 40 bin dirhemlik bir sermayenin sahibidir. Efendimiz Hatice validemizin yanında çalışan bir işçidir. Hazreti Ebu Bekir Mekke'nin sosyal organizasyonu bugünkü ifadesiyle parlamentosu olan Darun Nedve'de eşnak diye bir görevi yürütmektedir. Efendimiz hiç oralara gitmemiştir. Eşnak nedir biliyor musunuz? Diyetlere bakan birimdir. Onu da bugünkü lisanla söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Birebir karşılamasa da anayasa mahkemesinin başkanıdır. Buna yakındır böyle bilin. Hazreti Ebu Bekir 20 yıl boyunca hep Efendimizden bir adım önde. Ama bir gün geliyor arzın emini olan Muhammed'ül Emin, Sema'nın emini olan cibril Emin'den, en büyük emmiyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk beş ayetini alıyor. Sarsılıyor Hira Dağı'nda, koşuyor limanı olan Hatice'sine, zemmiluni zemmiluni diyerek Hatice'sinin kollarına atıyor kendini Hatice'si iman ediyor günlerden pazartesidir 10 yaşındaki Ali geliyor arkasından 16 yaşındaki Zeyd bin Haris'e geliyor erkeklerden erkeklerin yüz akı olacak bir yiğit lazım öyle ki erkeklik Onunla aleme tanıtılacak işte o 38 yaşındaki Ebubekir oluyor. 20 yıl bir adım efendimizin önünde olan o zat bir arkaya geçiyor ki 23 yıl boyunca bir daha efendimizin önüne hiç geçmiyor. Allah aşkına söyleyin bu mucize değil de nedir? İnsanı aciz bırakan şey bu değil midir? Mucize ille de olağanüstü bazı hadiselerin olması değil ki bu da gerçi olağanüstü bir hadisedir. Ve Hazreti Ebu Bekir böylelikle sahabenin bir mucizesi olmuştur. Ben o mucizeyi size nasıl anlatayım? 38 yıllık Nübüvvet öncesi hayatını mı anlatayım? 13 yıl Mekke hayatını mı anlatayım? 10 yıl Medine hayatını mı anlatayım? Yoksa size 2,5 yıl bir İslam toplumu peygamber gibi nasıl yönetilir hilafet günleri olarak onun hilafetini mi anlatayım? Bunların hepsini anlatmaya ne benim takatim yeter, ne sizin takatiniz yeter. Ben ne yapayım biliyor musunuz Adanalı kardeşlerime? Beş kavram üzerinden Hazreti Ebu Bekir'i anlatayım. Çünkü bu beş kavram hem o sadık dostu bize anlatacak, hem de hayatımızda Ebu Bekir'ce ruhun, Yeniden diriltilmesinin yollarını bize öğretecek. Allah dilimdeki bağı çözsün. Sizin de yüreklerinizde perdeleri kaldırsın. Bana yürekten sözler söylesin. Size de yürekten sözler dinlesin inşallah. Beş kavram. Bir, muhabbet. 2 sadakat. Üç, teslimiyet. Dört celadet, beş evveliyet. Beş kavram çerçevesinde Hazreti Ebu Bekir anlayacağız. Birincisi neydi? Muhabbet. Muhabbet bu işin aslıdır. Bakın eğer sevmeseydiniz bu yağmurda bu çamurda ne işiniz vardı? Sizi buraya yüreğinizdeki muhabbet getirdi. Kimi severseniz hayatınız onun yolundadır. Kimi severseniz onun yaptığını yapmaya çalışırsınız. Hazreti Ebu Bekir'in hayatında var olan ilk kavram buydu. O delicesine bir sevdanın sahibiydi. Hazreti Ali anlatıyor. Kufe günleri, zor günler. Men eşyaun nas diyor. Kufe'de yeni iman eden o gençlere insanların en cesuru kimdir? Ömer'i görmemiş, Ebu Bekir'i görmemiş, sadece Ali'yi görmüş o nesil ne diyor? Ente emir emirel müminin, sensin ey müminlerin emini. Hayır diyor Hazreti Ali. Gelin size... İnsanların en cesurunun kim olduğunu söyleyeyim. Biz bir avuç iman edendik Mekke'de. Müslümanlar Kabe'de namaz kılmaya bile korkarlardı. Ama bir gün kıldık, kıldık ama başımıza gelmeyende kalmadı. Bir anda etrafımızı sardı Mekkeliler. Efendimiz aldılar ortalarına. Biri aleyhissalatü vesselamın cübbesini çekiyor... Biri itekliyor, biri yüzüne tükürükler saçıyor, kahrolasıcılar, neler neler yapıyorlar. Ama biz hiçbir şey yapamıyorduk. Baktık ötelerden biri geliyor. Üzerinde beyaz bir cübbe var, naif birisi. Öyle bir yürüyüşü vardı ki, gelenin kim olduğunu bize yaklaştığında anladık. Gelirken bize doğru... ...dilinde daha sonra Kur'an'a girecek bir cümle var. <Sessizlik> ''E tekdülûne raculen en yekûle Rabbi Allah'' ''Rabbim Allah'tır'' dediği için birini mi öldüreceksiniz? Geldi ve kendini Efendimizin üstüne attı. Mekkeliler bıraktılar Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekir aldılar. Kimi yumruk atıyor ona, kimi ona daha hakaretler yapıyor... Ukbe İbni Ebi Muayit dayanamadı, hırsını alamadı. Otutturdu Hazreti Ebu Bekir yere, tam göksünün üzerine oturdu, çıkardı ayakkabısını, yüzüne yüzüne vurmaya başladı ve bayıldı. Bayılınca kabilesi olan Beni Teim gelip kanlar içerisindeki Hazreti Ebu alıp evlerine götürdü. Annesi Selma Ömür Hayır, o günler daha Müslüman değil. Gözyaşları içerisinde oğlunun yanı başında, uyanmasını bekliyor. Uyanıyor Hazreti bu Bekir. Muhabbete bakın muhabbete. Söz nedir biliyor musunuz? Mefu ile bir Rasulullah, Allah Resulüne ne oldu? Annesi diyor ki, bırak onu. Zaten ne geldiyse. Onun yüzünden geldi senin başına. Bırak da bir şeyler ye. Bak haline. Vallahi anacığım şu gözlerimle ben aleyhissalatü vesselam efendimizi görmezsem ne bir yudum su ne bir lokma yemek yemeyeceğim diyor. Annesi ne kadar ısrar ediyorsa bakıyor ki ikna olacak gibi değil. Ümmü Cemil isimli bir komşu kadını da alıyor onlara yaslana yaslana Hazreti Ebu Bekir Darul Erkam'a Efendimizin huzuruna gidiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz kan revan içerisindeki Hazreti Ebu Bekir'i görünce dayanamayıp sarılıyor ağlamaya başlıyor bir taraftan da yüzündeki gözündeki o kanları siliyor Hazreti Ebu Bekir'in sözü şu oluyor ya Resulallah bırak beni. Bak kapının arkasında annem bekliyor. Bir dua et de iman etsin o da. O ana kadar iman etmemiş. Efendimiz ellerini kaldırıyor dua için. Daha indirmeden Selma Ümmül Hayır gelip huzuru risalette iman ettiğini ikrar ediyor. Muhabbet ...olmasa eğer... ...bu olur mu? Hicret etmiş... ...Mekke'deki Müslümanlar... ...Hazreti Ebu Bekir de... ...iki tane çok güzel deve... ...almış hicret yolculuğu... ...için bekletiyor... ...ara ara izin istiyor... ...ya Resulallah gideyim mi ben... ...hayır bekle... ...Allah sana daha hayırlısını verecek... ...ve bir gün... ...Mekke'nin övle uykusunda... ...olduğu bir gün... Efendimiz o evin kapısını açıyor. İçeriye girer girmez Hazreti Ebubekir göz gözyaşları içerisinde es sohbe ya Resulallah yol arkadaşlığımı ya Resulallah Efendimiz evet diyor. Ayşe anamız anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor ben o güne kadar bir erkeğin sevincinden böyle ağladığına şahit olmamıştım. Mea ağlıyor Hazreti Ebu Bekir. Efendimizle yol arkadaşı olmak, ölüm olan bir yola çıkmaktır. Başlarına yüz deve konacak, ölü ya da sağ getiren o ödülü alacak. Ama buna rağmen değil mi ki yol, yolculuk onun yolunadır. ...Hazreti Ebubekir sevincinden ağlayacaktır. Varıyorlar Sevr Dağı'na. Bildiğiniz şeyleri anlatmak istemiyorum size. Sevr Dağı'nda üç gün, üç gece, on beş vakit namaz kılıyorlar beraber. O mağarada neler neler yapıyor Hazreti Ebubekir. Mağaradan aşağıya iniyorlar. Yürüyorlar Medine'ye doğru. O günkü adıyla Yesrib'e doğru. Hazreti Ebu Bekir bir öne geçiyor, bir arkaya, bir sağında yürüyor, bir solunda, şöyle halkalar çiziyor etrafında. Efendimiz merak ediyor. Ebubekir Bekir diyor, senin yerin benim sağım. Sağımda yürümek varken seni etrafımda halkalar çizmeye iten şey nedir? Ya Resulallah diyor, düşünüyorum da sana bir saldırı olsa sana gelmesin bana gelsin diye önüne geçiyorum. Ya diyorum arkadan saldırsalar arkana geçiyorum. Sağdan deyip soldan deyip etrafında halkalar çiziyorum. O kadar duygulanıyor ki Aleyhisselatu vesselam. Beni çok mu seviyorsun ey Ebu Bekir diyor. Adanalı kardeşlerim İster miydiniz bu sözün muhatabı olmak? İnanın bu söz zor bir söz. Öyle ilahilerde söylenecek kadar ucuz değil. Bu söz adama bedel ödettirir. Bu söz adamın belini kırar. Bu söze muhatap olup da evet diyebilecek baba yiğit yoktur aslında. Bir bilseniz bu sözün ağırlığını. Ama erkekliğin medarı iftiharı o öyle dedi ki Hazreti Ebu Bekir için. Göksünü gere gere evet ya Resulallah dedi. Vallahi öyle seviyorum ki senin için ölmeye hazırım. Benim için ölür müsün Ebu Bekir? Evet ya Resulallah. Neden peki? Ya Resulallah diyor. Ben ölsem ne olur ki? Sadece... Babam Ebu Kuhafe'nin evi ağlar ama sana bir şey olsa ümmet ağlar, varlık alemi ağlar. Ebu Bekir böyle diyor ama biz biliyoruz onun ağırlığını. Allah onu bağışladı bizlere ümmete, ümmeti Muhammed'e ki sadakat ondan öğrenildi, muhabbet ondan öğrenildi. İman yolunda mücadelenin ne demek olduğunu alem ondan öğrendi. Orada Efendimiz ellerini açıyor ve Hazreti Ebu Bekir için hayır dualarında bulunuyor. Muhabbet, muhabbet bu işte. Mekke fethedilmiş, hicretin 8. yılı, 90 küsur yaşında onun babası Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe o güne kadar iman etmemiş. 90 küsur yaşında Mekke fethedildiği gün Ebu Bekir babasının evinde ayağına sarılıyor, boynuna sarılıyor, onu imana ikna ediyor. Tutuyor elinden, getiriyor. Efendimiz şöyle bir bakıyor ki uzaktan geliyor baba oğul. Öyle bir seviniyor ki huzura geldikleri zaman diyor ki ey Ebabekir, Bekir niye yordun babanı keşke o gelmeseydi de biz gitseydik. Muhabbet hayır ya Resulallah biri birinin ayağına gelecekse küçük büyüğün ayağına gelir. Sen büyüksün bizler küçüğüz biz senin ayağına gelmeliyiz. İman eder Ebu Kuhafe. Sevinecek değil mi Hazreti Ebu Bekir? Efendimiz de öyle zannediyor. Bir anda çöküyor Hazreti Ebu Bekir. Gözyaşları içerisinde. Şaşırıyor Efendimiz. Ey Ebu Bekir diyor. Babanın imanı için ne kadar çırpındığını biliyorum. Sevineceğin yerde bu ne gözyaşıdır? Bu ne hüzündür? Kalkıyor. Kalkıyor. Gözünde yaş. Efendimiz bakıyor anlamıyor niçin ağladığını. Ya Allah diyor. Baban, babam için çok çırpındım. Biliyorsun. Ama ben de biliyorum ki sen amcan Ebu Talip için çok çırpındın. Allah benim çırpındığım şeyi bana nasip etti. Senin istediğin şeyi sana nasip etmedi. Onun için ağlıyorum. Muhabbet Muhabbet söz değil bu. Bu bambaşka bir şey. Bunu ne ben size anlatabilirim ne siz anlayabilirsiniz. Bu sahabice bir sevda. Bu bambaşka bir şey. Allah bizi de nasiplendirsin diye dua etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Birincisi muhabbet dedim. İkincisi ne? Sadakat. Zaten o. Sadık değil mi? O Sıddık, Ömer El Faruk, Osman Ezzunnureyn, Ali El Murtaza, Zübeyir El Havari, Talha Şehidul Hay, Ama Ebubekir Bekir, Es Sıddık o. Allah onu öyle söylemiş, öyle aleme göstermiş, onun peygamberi de sadakat Ondan öğrenilir diye onu bize işaret etmiş. Sadakatin iki veçesi var. Nedir bu? Biri şu. Hiç yalan ağzına girmeyecek. Doğruluktan başka söz etmeyecek. Her daim doğru olacak. İkinci veçesi doğru olanları tasdik edecek. Sıddık olabilmek için Sadece doğru söylemek de yetmez. Hem doğru söyleyecek, hem de doğruları yüreğinde hiçbir tereddüt taşımadan tasdik edecek. Hazreti Ebubekir böyledir biliyor musunuz? O sıddıktır. Sadıkların ser Hiçbir zaman yalan, haşa, onun lisanından... Alem duymamıştır, duymamıştır, duymamıştır. Onlarca şey söylenir. İsra ve Miraç hadisesini hatırlayın. Efendimiz çok sevdiği Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmühani'nin evinde. Cebrail geliyor, Taif'in arkası, zor günler. Bir iltifat-ı Rabbani olarak onu alacak o gün... Beytül Makdis adı Mescidül Aksa'ya götürecek oradan semalara yükseltecek şöyle bir Adanalı kardeşlerim şu duaya bir amin desinler Allah özgür Kudüs'ümüze bizleri kavuştursun Mirac'ın o yatağında inşallah biz bugün bu dünyanın bu hayatın içerisinde özgürce namaz kılacağımız o günlere kavuşalım inşallah Bizim kıblemiz, ilk kıblemiz. Miracın yatağı. Önce oraya, oradan semalara. Niye önce semaya değil, Kudüs'ü unutmasın ümmet diye. Onun için hatırlayanlar, Hazreti Ömer'dir hatırlayanlardan biri. Fethedilmiş Kudüs. Topraklar dağıtılacak. Asker payına düşeni bekliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Yiğit Ömer. Ne bekliyorsunuz? Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'nin toprağını size dağıttı mı ki ben Kudüs'ün toprağını size dağıtayım? Kudüs Mekke'dir diyor. Ömer'in sözü bu. Kudüs Mekke'dir. Ve onu hatırlatmak, unutturmamak için Allah peygamberini önce Mescid-i Aksa'ya oradan semalara... Gidiyor onlarca ayet görüyor, işaret görüyor. Okuyun İsra suresinin ayetlerini, okuyun Necim suresini göreceksiniz. Varıp geliyor, sabahın erken saatlerinde amcasının kızı Ümmühani'yi anlatıyor. Ümmühani daha iman etmemiş, sessiz, imana karşı sükunetli bir tavrı var. Ama Efendimiz'e şunu söylüyor, bunu kimselere anlatmayacaksın değil mi? Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz diyor ki anlatacağım çıkıyor dışarıya önüne geleni anlatıyor Ebu Cehil'in kulağına gidiyor bu bulduk diyor bulduk şimdiye kadar biz Mekkelilere sizin inandığınız ve peygamber olarak kabul ettiğiniz şu adam Mecnundur diyorduk kimse inanmıyordu. Şimdi bunlar bize inanacaklar. Çünkü onun dedikleri ancak bir Mecnun'un dedikleridir. Haşa onun sözüdür bu. Varıyor Efendimizin huzuruna. Sen diyor bu gece mescid Aksa'ya gitmişsin doğru mu? Efendimiz evet diyor. Başlıyor anlatmaya. Ebu Cehil öyle bir seviniyor ki. Şimdi toplasan Mekkelileri aynı şeyleri anlatır mısın? Anlatırım diyor. ...toplanıyor Mekke ahalesi... ...efendimiz anlatıyor... ...ama bilenler biliyor aleyhissalatü vesselam... ...efendimizin doğru söylediğini... ...çünkü aleyhissalatü vesselam... ...öyle bir anlatıyor ki... ...ancak gören anlatır... ...hatta... ...Kudüs'ü bırakın... ...Mescidi Aksa'yı bırakın... ...iki gün sonra gelecek olan... ...kervanı onlara söylüyor... ...o kervanın başındaki... ...deveyi onlara söylüyor... Devenin üstündeki su tulumunu onlara söylüyor. Daha ne söylesin? Ebu Cehil diyor ki eğer biz Ebu Bekir'i bu sefer ikna edersek onun yanında bir tane adam bırakmayız. Varıyorlar Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Daha Hazreti Ebu Bekir olayı Efendimiz'den dinlememiş. Diyor ki Ebu Cehil bak senin arkadaşın Böyle böyle böyle diyor. Tavra bakın. Bunları o mu söylüyor? Evet. Vallahi ben kabul ettim. Sadakat bu. Ve arkasından bir cümle. Siz buna mı şaşıyorsunuz? Ben ona her gün semadan ayetler geldiğine iman etmişim onun semaya çıkacağına mı iman etmeyeceğim? Duyunca Efendimiz ey Ebu Bekir sen bundan sonra Ebu Kuhafe'nin oğlu değil Ebu Bekir'i Sıddık'sın diyecek. Sadakat bu. Sadakat. Görmeden, duymadan dostun söylediğine kesinlikle Evet, o dediyse doğrudur diyebilmek. Hazreti Ebubekir'in sadakati bu. Sadakat için çok şey söylerim. Ama bir şey söyleyip diğer maddeye geçeyim. Hicret yolundalar. Yüz deve konmuş başlarına. Tanıyanlar oluyor Hazreti Ebubekir'i. Çünkü büyük bir tüccardır. Bölgede iyi tanınır geliyor tanıyanlardan biri konuşuyor Hazreti Ebubekir'le Bekir'le sonra Efendimiz'i işaret ediyor ey Ebu Bekir diyor kim bu ne desin Hazreti Ebubekir Bekir Resulullah dese kulaklarına gidecek başkalarının Efendimiz'in hayatı tehlikeye girecek Resulullah değil dese yakışır mı Sıddık'a yalan orada da yalan söylemeyecek Harp bile olsa savaş bile olsa değil mi ki sıddık oldun? Alem senin dilinden yalan duymayacak, duymayacak, duymayacak. Şöyle bir tevekkül ediyor Rabbi, Rabbine ve dilinden şu cümle çıkıyor. He din o benim yol rehberimdir. Ne anlıyor karşıdaki? çölleri bilen bir mürşit Ebu Bekir'in kastı ney? Bana dünya ahiret yol rehberi olan yolumu aydınlatan tek rehber sen sadık olursan yalana alıştırmazsan dilini başın kopacağı zaman bile doğruluktan ayrılmazsan eğer zor durumlarda Allah senin dilinin bağını çözer ne diyorlardı biliyor musunuz? Heraklius'un sarayında konuşuluyor. Heraklius Ebu Sufyan'a soruyor. Daha Ebu Sufyan mümin değil. Diyor ki hiç yalan söyledi mi? Efendimiz'i soruyor. Hayır. Heraklius'un sözü şudur. İnsanlara yalan söylemeyen Allah'a karşı yalan söyle Sadakat Ebu Bekir'de zirvededir ama onu ona öğreten el emin olan alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebidir. Allah bizleri de eminlerden etsin inşallah. Üçüncüsü teslimiyet. Öyle bir teslim olacak ki müminlik, müslimlik nasıl Aleme onu gösterecek. Tereddüt yok, şüphe yok. Bakın bu çağın insanları olarak, bu çağın Müslümanları olarak en büyük sıkıntımız bu biliyor musunuz? Merakla şüpheyi biz birbirine karıştırıyoruz. Merak ilmin hocasıdır, doğru. Merak edeceğiz. Hakikati bulmak için merak edeceğiz. Ama şüphe etmeyeceğiz. Çünkü şüphe bir kurttur. Eğer sen imanına şüphe karıştırırsan, Kur'an'ından şüphe duyarsan, bir hadis duyduğunda şöyle bir koltuğunda silkelenirsen, ya bunu Efendimiz dememiştir dersen, araştırmadan aleyhissalatü vesselamın sözleri senin mantığınla çeliştiği için sıkıntıyı aklında ve mantığında değil de ...o hadiste ararsan... ...orada teslimiyet yok. Efendimiz sahabeye... ...bir şeyler anlatıyor. Bukhari'den ve Müslim'den... ...bir tablo aktarıyorum size. Adamın biri... ...kendisine... ...hizmet için verilen... ...bir sığıra zulmetti. Sığır döndü... ...adama dedi ki... ...ben bunun için yaratılmadım... Ben şunun şunun için yaratıldım. Sığır konuştu. Sahabe bunu duyunca şöyle yüzünde bir tereddüt oluşuyor. Efendimiz dönüp diyor ki ne oldu? İnanmadınız mı sığırın konuştuğuna? Sahabe bir şey demiyor. Ben inandım. Ebu Bekir ve Ömer de inandılar. Ravi diyor ki, o mecliste Ebu Bekir de yoktu, Ömer de yoktu. Şüphe yok, tereddüt yok. Eğer şüphe olsaydı, deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a, Efendimiz hadi yiğitlerim dediği anda gidebilir miydi sahabe? Şunu derdi değil mi? Bizim aklımızla iş yürüseydi. Ya Resulallah, gitmediğin yerlere bizi gönderiyorsun. Sen bilmiyorsun, gitmemişsin. Gidin oraya, orada adil bir kral var diyorsun. Olacak iç mi bu derdiler ama demediler. Diyemezdiler. Çünkü iman, çünkü müslim olmak, mümin olmak bu sözü dedirtmezdi. Nübüvvetin beşinci yılı. Devrin iki süper gücü var. Bir tarafta İran, Sasaniler, bir tarafta Bizans, Roma. Roma'nın başında Heraklius, İran'ın başında ikinci Hüsrev. Savaş halindeler, savaşı Romalıları mağlup ederek İranlılar kazanıyor. Öyle ki Heraklius İstanbul'u o günkü adıyla Konstantiniye'yi bile terk edip, ...ta Kartaca'ya gitmek zorunda kalıyor. İranlılar mağlup, İranlılar galip olup olunca... ...Mekke'de şu mesele konuşuluyor. Mekke müşrikleri diyorlar ki... ...bakın İranlılar mecusiydiler... ...aynen bizim gibi bir kitaba inanmıyordular. Romalılar ise Hristiyanlardı, ...aynen sizin gibi bir kitaba inanıyordular. Nasıl bizim gibi olan mecusiler... ...sizin gibi olan Hristiyanları süpürdü sildilerse... ...biz de yakında sizin kökünüzü kazıyacağız. Allah bu olaya müdahil oluyor. Rum suresi nazil oluyor. Ayetler Darul Erkam'da okunuyor. Dinleyenlerden bir tanesi de Ebu Bekir'dir. Hiç kimseye bırakmadan... Hazret Ebu Bekir koşa koşa geliyor... Kabe'nin avlusunda duruyor ve bu ayetleri okuyor. Yakın bir gelecekte Rumların yeniden mecusileri yeneceğini söylüyor. Ümeyye İbni Halef, Ukbe İbni Ebi Muayt, Mekke'nin kara yüzlü adamları bunlar. Duyuyorlar. Bir kahkaha atıyor oradan Ümeyye İbni Ebi Halef. Sen diyor ne dediğinin farkında mısın? Rum diye bir şey kalmadı. Sasaniler sildi süpürdü. Bir daha galip mi gelecek? Evet diyor. Bir daha galip gelecek diyen Allah'tır. Sadak Allah ve sadaka Resulullah. Var mısın bahse? Varım. Neyine? On deve. Süreyi belirle. Üç yıl. Üç yıl içerisinde eğer senin dediğin gibi olursa yani Rumlar Sasanileri yenerse on deveyi ben sana vereceğim. Üç yıl içerisinde olmazsa ya da yeniden savaş olur da yeniden Sasaniler kazanırsa on deveyi sen bana vereceksin. Teslim olmuş. Efendimize demeden teslimiyet bu. Dönmüş gelmiş ya Resulullah sormadan bir iş yaptım. Çok beni kızdırdılar ben de böyle bir şey dedim. Ey Ebu Bekir. Allah seni mahcup etmesin. Ancak ayete dikkat et. Bak Allah ne dedi? Fi bid'isinin dedi. Fi bid'isinin 3 ile 9 yıl arasındadır. Var git. Develeri yüze arttır. Süre ise 9 yıla çıkar. Varıp gidiyor. Ümeyye İbn Halep bakıyor geldiğini. Yanındakilere diyor ki bak sizinki geliyor. Gelecek pişman olacak. Pişman mı oldu ya bu Bekir diyorlar. Hayır diyor. Develer yüz süre dokuz. Var mısın anlaşmayı yenilemeye? Varım diyor. Dokuz yıl sonra Müslümanlar üç yüz on üç yiğit olarak Bedrin meydanına çıktıkları o gün, Allah iki sevinci yaşatıyor o gün. Hem Bedrin galibi oluyorlar, hem de duyuyorlar ki Rumlar, Sasanileri yerle bir etmiş. Haber gönderiliyor, Ümeyye İbni Halefe, geliyor yüzde ve Medine'ye, kesilip fakir fukaraya dağıtılıyor. Teslimiyet olmasa eğer, Olacak bir şey midir bu dostlar? Dördüncüsü neydi dördüncüsü celadet. Celadet nedir? Size bir tanım vereyim. Ömerce davranmaktır. Aslan gibi kükremektir. Mümin böyledir de, mümin eğer bir yerde kükremesi gerekiyorken kükremiyorsa orada sıkıntı vardır. Çünkü bizim peygamberimiz onun yoluna kurban olalım biz. Öyle şeyler söyledi ki bize söylemediklerini de biz söylediklerinin üzerinden anlıyoruz. Hak karşısında, su, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır dedi. Onun tersi şu, hak karşısında konuşan da dilli şeytandır. Mümin haksızlık karşısında susmaz. Hak karşısında da konuşmaz. Belev ki... Ebu Bekir gibi... Halim, Selim... Bir insan bile olsa. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hastalığını biliyorsunuz. 13 gün hastalandı. Vefatına yakın günler... Hastalığı şiddetlendi. Aleyhissalatü vesselam efendimiz... Artık mihrabına yürümeyeceği zamana gelince düşüp bayıldığı bir anda dedi ki söyleyin Ebu Bekir'e namazı o kıldırsın. Ayşe anamız onun kızı. Ya Resulallah dedi. Ebu Bekir zayıf birisidir. İnce ruhlu biridir. Ebu Bekir değil de Ömer olsa olmaz mı? Ömer kıldırsa olmaz mı? Ama Efendimiz... Bir insan sarrafıdır. İnsanı çok iyi tanır. O hiç kimsenin görmediği bir şeyi görüyor Hazreti Ebu Bekir'de. Hazreti Ebu Bekir naiftir, zariftir, gerçekten halimdir. Ama yeri ve zamanı gelince bir dağdır, bir dağdır, bir dağdır. Onu bildiği için hayır diyor. Söyleyin Ebu Bekir'e mihraba geçsin. Hazreti Ebubekir geçiyor. 17 vakit namaz kıldırıyor. O 17 vakitten bir vakitinde de Aleyhisselatu vesselam efendimiz ona cemaat oluyor. Bahtiyarlığı görüyor musunuz? Efendimize imam olarak iki sahabi namaz kıldırmıştır. Biri Hazreti Ebubekir'dir, biri de Tebuk dönüşü Abdurrahman İbn Aff'tır. Başka hiç kimseye böyle bir şeref nail olmamış, nasip olmamıştır. Kıldırıyor namazları, günlerden pazartesidir. Efendimiz o gün öyle bir iyileşmiştir ki, Medine'de bir düğün havası vardır. Varıyor bakıyor Hz. Ebu Bekir, Efendimiz çok iyi. Günlerdir evine gitmemiş, sunuh diye Medine'nin o gün dışında olan bir mahallede yeni bir evi var. Esma binti Ümeyis Ümeys validemizle evlenmiş. Evi de orada izin istiyor. Ya Resulallah çok iyisin. Müsaade var mı bir evime gideyim? Efendimiz müsaade ediyor. Oraya doğru yürürken Ayşe anamızın sesiyle Medine yankılanıyor. Allah Resulü öldü. Allah Resulü öldü diye sahabenin o dehşetini şöyle bir tahayyül edin Ömer bir dağ olan Ömer çekmiş kılıcını hayır diyor Allah Resulü ölmedi her kim ki onun öldüğünü söylerse şu kılıçla başını uçururum o Musa gibi Turi Sina'ya gitti Rabbi ile görüşecek bir daha gelecek Hazret Osman titriyor Tek bir kelime edemiyor. Ali Hücre-i Saadet'in bir köşesinde düşmüş hıçkırıklar içerisinde ağlıyor. Dağ lazım bir dağ. Bir dağ ki sarsıntı içerisindekilere sabit dağ olsun. Duyuyor Hazreti Ebu Bekir. Koşa koşa geliyor. Varıyor Hücre-i Saadet'e. Kaldırıyor Efendimizin üstündeki örtüyü. Bir öpücü konduruyor o mübarek paşa gözyaşları içerisinde. Ya Resulallah diyor sağlığında güzeldin öldün yine güzelsin diyor. Çıkıyor dışarıya. İlk cümle dikkat edin. Niye Ebu Bekir bu ümmetin ilk imamıdır dikkat edin. Niye Ebu Bekir peygamberden sonra ümmetin halifesi olmuştur. Resulullah'ın halifesi olmuştur. Buradan anlayın. Her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim Allah'a tapıyorsa Allah haydır, bakidir, diridir, ölümsüzdür. Ve orada Ali İmran suresindeki ayeti okuyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölse ya da öldürülse bu ayet ne zaman nazil oluyor? Uhud'un arkasından. O ölse ya da öldürülse siz gerisin geriye mi gideceksiniz? Bu ayeti duyunca Hazreti Ömer... Bir yere düşüyor. Sonra günler sonra ne diyecek biliyor musunuz? Defaatle o ayeti okumamıza rağmen Hazreti Ebu Bekir orada söyleyince Vallahi biz zannettik ki ayet yeni o anda nazil oldu. Yüreklerdeki o fırtına Ebubekir'in celadetiyle Ebu Bekir'in salabetiyle sükunata eriyor. Celadet bu işte olmazsa eğer orada kim bilir neler olacak. İslam'ın ilk halifesi halka halka irtidat hareketleri gelişmiş. Medine'nin dışındaki birçok yerde biraz mübalağalı bir söz aktaracağım size ama onun üstünden hakikatin ne kadar zor olduğunu anlayın. İmam Taberi'nin sözü... Diyor ki... Öyle bir olmuştu ki o günler... Mekke ile Medine dışında... Cuma, cuma namazı kılınacak yer kalmamıştı. Böyle bir zeminde... Ne yapıyor biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir? Hadi diyor Hüsame... Allah Resulü seni... Komutan olarak atadı. Hadi... Peygamberin atadığı bir ordu... Medine'de oturması caiz olmaz. Hadi Bizans'ın üstüne. Sahabe dehşet içinde. Geliyorlar, diyorlar ki Ey Allah Resulü'nün halifesi şimdi gönderme. Biraz sükunata ersin İslam coğrafyası sonra gönderirsin. En azından sükunat olsun öyle ordu harekete çıksın. Hayır diyor. Madem Peygamber aleyhissalatü vesselam bu orduyu çıkarttı. Bana düşen bu orduyu çıkartmaktır. Sahabe Hazret Ebubekir'i ikna edemeyeceğini anlayınca Hazret Ömer'e gidiyorlar ve bu ricada bulunuyorlar. Hazret Ömer geliyor Hazret Ebubekir'in yanına. Ey Allah Resulü'nün halifesi, bir müddet Üsame'nin ordusunu çıkartma bekle diyor. Hazreti Ömer'in boyunu bize anlatır bazı tarihi kitaplar. Ben mesela İbni Sad'ın verdiğini söyleyeyim. Onun verdiği orana göre iki metrelik bir boyu var Hazreti Ömer'in. Ama Hazreti Ebu Bekir ondan 30 santim 40 santim küçüktür. Şöyle bir elini onun sakalına doğru götürüyor. Hazreti Ömer'in sakalını tutuyor. Cahiliyenin cesuru... İslam'ın korkağı mı oldu ey Ömer? Bu sözleri sen mi söyleyecektin? Vallahi bilsem Medine'yi askerler basacaklar. Yaban kuşları Medine'ye gelecek, bizim cesetlerimizi yiyecekler. Peygamberin hanımlarını ve kızlarını alıp götürecekler. Yine de ben peygamberin çıkardığı orduyu oturtmayacağım diyor. Celadet. Celadet bu işte. Ordu yürüyor. Savaş olmuyor. Ama öyle bir gidip geliyor ki dost düşman herkes İslam'ın gücü karşısında dize geliyor. Celadet olmazsa bu olur mu? Hazreti Ömer budur. Mümine celadet ne güzel yakışır değil mi? Ne olur Şimdi onun gibi imamlarımız olsaydı onun gibi önderlerimiz olsaydı yeri ve zamanı gelince yumruğunu masaya vuracak yiğitler olsaydı bir buçuk milyarlık İslam ümmetinin hali böyle mi olurdu? Allah sizlerin içinden çıkarsın inşallah. Sizlerin evlatlarını Ebu Bekir gibi, Ömer gibi celadet sahibi kılsın inşallah. Beşincisi, evveliyet. Onunla sözlerimi toparlayacağım. Evveliyet nedir? İlk olmaktır. Öncü olmaktır. İlk olmayı başkalarına kaptırmamaktır. Hazreti Ebubekir işin başından sonuna kadar hep ilkdir. Hep ilkdir, hep ilkdir. Bir yerde ikinci olmuştur. Orada da Kur'an ikinin ikincisi demiştir. Efendimizin yanındayken elbette ikinci olacaktı. Ama efendimiz değil de sahabe varsa hangi zemin olursa olsun Hangi mekan olursa olsun, hangi iş olursa olsun Hazreti Ebubekir sahabenin birincisidir, sahabenin incisidir. O ilk gün geldi diye o koltuğu gasp etmedi. Bakın bir sıkıntımıza, bir hastalığımıza dikkat çekeceğim. Beraberce yola çıkıyoruz. Yolda İslami anlamda gayret gösterdik. Gün geldi sen yoruldun. Ne olacak şimdi sen yoruldun diye. O ilk günler sen vardın diye. Hep o koltuk senin hakkın mı olacak? Hayır dostum. Yok böyle bir şey. O koltuğun hakkını sen ödediğin zaman orada olacaksın. Sabikun olmak bu. Öncü olmak bu. Evveliyat'ın fıkı bu Evveliyat'ın gereği bu. Hz Ebubekir böyleydi. İlk gün iman etti ilk haftaya dikkat edin iman ettiğinde günlerden salıydı. Bir hafta boyunca Darul Erkama öyle yiğitler taşıdı ki Efendimiz dur dur demek zorunda kaldı. Hz Osman'ı o getirdi. Halhayı o getirdi. Zübeyri o getirdi. Erkam bin Ebilker kamı bile o getirdi. Osman bin Mazun'u o getirdi. Ebu Seleme'yi o getirdi. Vurmuyor. İmanın, risaletin davasının babası olmuş durmuyor. 40 bin dirhemi var. Müslüman olduğu günler cebinde. Tüccar, akıllı tüccar. Ne yapıyor? Medine'ye gittiği zaman cebinde elli dirhem bile yoktur. İslam'ın sırtından para kazanmamıştır. Çünkü o yoluna rehber olan aleyhissalatü vesselamdan şu hakikati öğrenmiştir. Dinden konuşacaksın ama dinden geçinmeyeceksin. Bu dinin, bu risalet davasının en temel ilkelerinden biri budur. Böyleyse eğer Müslüman olduğu için rant mı çoğalacak? Buna ne Efendimiz ne onun ellerinde yetişenler asla razı ve memnun değiller. O da Hazreti Ebu Bekir de bu işin rehberi olarak böyle. 40 bin dirhem 50 dirhemin dışında neye harcandı? Bilal'i aldı. Amir İbni Füheyre'yi aldı, Zinnure'yi aldı, İşkenceler altında inleyen köleleri aldı, paralarını ödedi, onları özgürlüğe kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe bir gün dayanamıyor. Sen diyor işini bilmeyen tüccarsın. Madem köle alacaksın, ölelerini al ki işe yarasın, Bilal'i alıp ne yapacaksın? Bilal yıllar sonra babasının Müslüman olduğu o günler Kabe'nin damına çıkıp damı değildir aslında ama öyle diyeyim öyle anlaşılsın. Ezan okuduğu zaman Ebu Kuhafi anlayacak ki oğlu akıllı tüccardır. Adamdan anlayan adamdır. Altının değerini bilen sarraftır. O görmüştür. Böyle yapmıştır Hazreti Ebu Bekir. Hicret etti geldiler. Ensar yollara dökülmüş. Herkes istiyor ki Efendimiz'i davet etsin evine, evinde ona yer açsın. Ama aleyhissalatü vesselam diyor, çekilin önünden kasvanın, o çökecek yeri bilir. Varıyor kasva Ebu Eyyub El Ensari'nin evinin hemen karşısında iki tane yetim çocuğa ait Sehel ve Süheyl isimli iki tane delikanlının arsasının önüne çöküyor. Efendimiz diyor ki burası bizim mescidimizin yeri. Çocuklar geliyorlar sevinç içerisinde. O iki çocuk saadetli insan Esat İbni Zürare'nin kefaletinde. Beraberce geliyorlar. Madem diyorlar kusma buraya çöktü. Biz bu arsamızı ilk mescidin yapılması için infak ediyoruz ahlak öğretecek o ahlak muallimi eğer diyecek siz Gülsum İbni Hidim gibi öncesinden infak etseydiniz infakınızı kabul ederdim ama şimdi ben talip oldum parasını ben ödeyeceğim ne kadar on dinar kim verecek şöyle bir bakıyor bir el havada Eline kurban olduğumuz Ebu Bekir'in elinden başka bir el değil. Cebindeki elli dirhemi Mescid-i Nebevi'nin arsasının parası olarak o yetim çocuklara veriyor. Düşünebiliyor musunuz? 1500 senedir dünya kaç yıl devam edecek bilmiyorum. Ne zaman bitecekse kıyamete kadar kim Mescid-i Nebevi'de anlını secdeye koyarsa Ebubekir'in hanesine hasanat yazacak. Geçilir mi Ebubekir? Kim geçecek? Kim onun ameline yetişecek? Mescid-i o alacak. Hazreti Ömer, öyle bir hayat yaşadın ki ey Ebubekir, seni geçmek mümkün değil diyecek. Anlatıyor, bizi anlatıyor. Bir sabah namazı, Efendimiz döndü, ravisi Hazreti Ömer'dir. Döndü ve bize dedi ki, bu gece tasaddukta bulunan var mı? Allah yolunda infak eden var mı? Hazreti Ömer diyor ki, kendi kendime dedim ki, Ya Resulallah, gece vakti kim ne yapacak? Sen de bu soruyu soruyorsun bize ama, kim gece vakti ne yapacak? Bir el kalktı, ben dedi Ya Resulallah. Elin sahibi Hazreti Ebu Bekir. Ah dedim diyor. Efendimiz bir daha sordu. Bu gece bir hastayı ziyaret eden var mı? Ömer diyor ki gece vakti kim gider? Bir el kalktı. Ben dedi ya Resulallah. Bu gece bir kardeşinin sıkıntısını gideren var mı içinizde? Bir el kalktı Hazreti Ebu Bekir. Geçilmeyeceksin ey Ebu Bekir dedim geçilmeyeceksin. Tevuk günleri Allah Resulü infak istiyor sahabeden. Aslında Mescid-i Nebevi'deki o infak daveti bizzati mümine değildir münafıklaradır. Müminler zaten vermiş vereceklerini ama Efendimiz özellikle münafıklardan infak alarak yüreklerindeki nifak hastalığını tedavi etmek istiyor söylüyor sadece bir el var havada Hazreti Osman'ın eli ne getiriyorsa getiriyor varıyor evine Hazreti Ömer'de bir sevinç var diyor ki kendi kendine ben biliyorum ki Ebu Bekir'in malı yok benim var şimdi ben mal getireceğim Efendimiz'in önüne koyacağım bu işte Ebu Bekir'i geçeceğim varıyor eve Neyi varsa tam yarıdan, yarısını çoluk çocuğuna bırakıyor, yarısını alıp Efendimiz'e getiriyor. koyuyor Efendimiz'in önüne, Efendimiz Allah infakını kabul etsin, çoluk çocuğuna öne bıraktın. Ya Resulallah, yarısını sana getirdim, yarısını da onlara bıraktım. Büyük bir şey. Biz yüzde iki buçuk... Kırkta bir, ki buna cimrinin zekatı diyor sahabe, bunu verince bile şöyle bir kasılıyoruz, sanki bir şey yapmışız gibi. Ömer, malının yarısını getirmiş, malının yarısını. Diyor ki herhalde bu sefer geçtim, Ebu Bekir geliyor, bir iki avuç bir şey var elinde, başka bir şey yok, koyuyor Efendimizin önüne. Efendimiz soruyor. Evine, ehline ne bıraktın? Allah ve Resulü. Allah Allah. Diyor ki, geçilmeyeceksin ey Eba Bekir, geçilmeyeceksin. Vallahi kimse seni geçemeyecek. Geçemeyecekler. Halife olmuş. Halife. Seçim bitmiş. Beni Sa'ide sakifesinde ertesi gün mescitte biat edilmiş. Sabahın erken saatlerinde mescitte değil kendi mahallesine doğru yürüyor. İnsanlar arkasında nereye gidiyor diye varıyor bir eve. O evin koyunlarını sağıyor. Evin sahibinin kızı dün demiş ki bu halife oldu ya. ...artık tenezzül edip... ...bizim koyunlarımızı sağmaz. Sermayesinin... ...hepsini... ...Allah ve Resulü uğruna tüketmiş... ...ailesini geçindirmek için... ...Medine'deki... ...bir evin koyunlarını sağıyor. Hayal değil mi? Anlayamıyoruz bakın. Anlayamıyoruz. İslam böylelerinin sırtında geldi. Böyleleri olduğu için... ...asrı saadet oldu asr saadet olduğu için aslı da saadet oldu o çağın. Artık Hazreti Ömer dayanamıyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a gidiyor. Diyor ki bir maaş takdir edelim o maaşı alsın da devlet işleriyle uğraşsın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın söylediği söz şu ben bu sözü söyleyeyim yorumunu yapmayayım. Siz yorumunu yapın. Devlet başkanı Tebasının en altındaki maaşı alır. Yorumu size ait. Şu son günlerde tartışılan bir mesele var kıyaslayın. Beni siyasetin içine çekmeyin şimdi. Budur. Bunlar hayal şeyler değil. Bunlar İslam'ın sadrında, o ilk çağda olan hadiseler. Böyle olduğu için bugün bakın biz Adana'da Aradan 1400 küsür sene geçmiş. Halen Ebubekir'in ırmağının başında o sudan içmeye çalışıyoruz. Efendimiz sahabeyi anlatıyor. Cennetin 14 kapısı vardır diyor. Her kim hangi amelde öne çıkarsa o kapıdan girecek. Cihat kapısı, namaz kapısı, İnfak kapısı, Reyan kapısı, oruçların kapısı. Sahabe içinden şunu geçiriyor, ah diyor. Bir tanesinden bir geçsek, bir tanesinden geçip de oraya girsek. Ama bir tane var ki onların içerisinde. Sahabenin birincisi, sahabenin incisi. Bir tane var ki aklından şunu geçiriyor. Acaba. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetinden bir adam çıkar mı? Bütün kapılardan girecek. Ya Resulallah diyor. Var mı biri bütün kapılardan çağrılacak? Efendimiz diyor ki. Sen, sen Eba sen. Evveliyat. ilk olmak. Ve ilk olmanın ağırlığını taşımak, beklentiye girmeden, hiçbir şeye girmeden ilk günden son güne kadar aynen ilk günün heyecanında yaşamak. Ebu Bekir demek bu işte. Allah hepimizi onun bu güzel hatıralarıyla, bu güzel mesajlarıyla diriltenlerden eylesin inşallah. Beş tane anahtar cümle söylüyorum, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Kağıt kalemi olanlar şanslı, olmayanlar akıllarına mı yazarlar, nereye yazarlar bilmiyorum. Madem biz bugün beş kavram üzerinden yürüdük... Aslında benim şimdiye kadar konuştuklarımın bir özetini söyleyeceğim size. Hazır mıyız? Muhabbeti yüreğinin esası kıl ki imanın tadına varasın. İlk anahtarımız buydu değil mi? Muhabbeti yüreğinin esası kıl ki imanın tadına varasın. İki... Sadakati, aklının esası kıl ki doğruluktan ayrılmayasın. Sadakati, aklının esası kıl ki doğruluktan ayrılmayasın. Teslimiyeti, hayatının esası kıl ki yanlış yollara sapmayasın. Teslimiyeti, hayatının esası kıl ki Yanlış yollara sapmayasın. Dört, celadeti duygularının esası kıl ki hak adına aslan gibi kükrüyesin. Celadeti duygularının esası kıl ki hak adına aslan gibi kükrüyesin. Beş, evveliyeti Hedeflerinin esası kıl ki hayırlarda yarışasın, hayır işlemeye doymayasın. Evveliyeti, hedeflerinin esası kıl ki hayırlarda yarışasın, hayır işlemeye doymayasın. Allah hepimize muhabbet versin, yüreklerimizdeki sadakati ziyadeleştirsin. ...teslimiyetimizi daha da ziyadeleştirsin... ...celadet versin bizlere... ...ve ilk olmanın, evvelden olmanın gereğini yerine getirsin. Ben size geldim, konuştum. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Ama bakın, 82 ilde bu kardeşiniz konuşacak. İlki Adana oldu, Adana nasipli. Ben konuştuğum için değil... Ebu Bekir radıyallahu anh'ı anlamaya çalıştığımız için ama ama Adanalılar ister bana kızın ister bana küsün. Ebu Bekir'le ahirette yaka paça olmayın. Onun mirasını üretin. O mirası ötelere taşıyın. Taşıyın ki evleriniz onun kokusuyla şenlensin. Onun kokusu da 1400 küsür sene sonra Ceyhandan Seyhandan Ebu Bekirci aksın, Ebu Bekirci aksın, Ebu Bekirci aksın. Duayı ben yapacaktım ama çok güzel bir hocam var burada. O hocamı ben çok severim, siz de seversiniz. Onun vaz kasetleri bana hep ilham olmuştur. İnşallah duayı onun diliyle dinleyelim ki meclisimiz daha da nurlansın. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, aslında biz buraya müstefit olmaya geldik. Değerli hocamın bu projesini daha önceden biliyorduk ve söz verdik eğer müsait olursak inşallah Adana'daki ilk programa misafir olacaktık. Ve hakikaten çok şeyler istifade ettik. Notlar aldık. İnşallah Rabbim bunu yaşamayı bizlere nasip eylesin. Şimdi tabii ki hocam sonda söyledi. Ben anlattım ben tebliğ ettim. Siz duydunuz mu? Değil mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da veda hutbesinde ne diyor? Allah için size tebliğ ettim mi? Bence bu gecenin en güzel duası bu. Muhammed Emin Yıldırım kardeşim size tebliğ etti mi? Ses çıkmıyor. Yani Allah için tebliğ etti mi? Ebu Bekir'i Sıddık'ı anladık mı? Notlar aldık mı? Ha bundan sonra göreviniz daha da ağır olacak. Yani dün belki bunları duymamıştınız. Bu gece bunları duydunuz. Bundan sonra hayatınıza model olarak anlatılan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu o ana ilkelerini model edeceksin inşallah. Efendim Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ndan duamız budur bizi İslamca yaşatsın. Bizi İslamca son nefesi vermeyi nasip eylesin. Ve yarın mahşer gününde bizi İslamca haşr olmaya olmayı nasip eylesin. Bizi nebi'lerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşr eylesin inşallah. Zaten Kişi sevdiğiyle beraberdir. Rabbim bizi doğru sevgiyle muhabbet, muhatap etsin. Yani yanlış sevgi, batıl sevgilere değil, hak sevgileri bize nasip eylesin inşallah. Ve ahir ömrümüzde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu yaşadığımız müddetçe imanın tadını tattırdığı gibi karşılığını da o anda bize nasip eylesin. Evet. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة